toplumsal ekolojik bir gündemle halkların konferansı haline getirilmesi de mümkün olabilir. Zaten böyle de olmazsa konferansın toplanmasının bir şey de olmayacak anlamı, ha, anlamı da, olmayacak. da kalmayacak. İnançsız bir şekilde girilen bu sürecin sonucunda hani tekrar bir araya gelmek ve ne yapmadığını sohbetine yapmak gibi bir işlev olacak şeyin konferansın devletler arasındaki bir şey yapma. Ee, söylenenleri tekrar söyleme. Ee, Toplantısı hale gelecek. Ee, toplumsallaştırmak, toplumsal tabanını genişletmek e, için çaba harcana Belki bu konferansın ee, Rio'da olması belki bu anlamda e, yararlı olabilir. Yani hem Rio ruhu diye bir zamanlar şey yapılan <gülüyor> e, adlandırılan e, aslında hani bir, bir sahiplerine söz konusudu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 Yeşil ekonomi kavramı da giderek kötü yapılanmaya başlayan bir şey haline döndü. Slagam haline dönmeye başladı. Her şeye yeşil ekonomi kulpu yapıştırmaya başladılar devletler. Yani yeşil olmayan aslında, sonuçları itibariyle yeşil olmayan kamu yatırımları ya da teşvikler bile bu şeyin içine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 Gezegen için emisyonların niteliği değişmiyor. Bunun evet, gibi bir şey Dünyanın var. karbon bütçesine ekleniyor o emisyonlar. Evet. Üstelik hani hiç çaba harcamadan, hiç yormadan kendisini şirketler şey yapmış oluyorlar. Sözde bir sosyal sorumluluk gereğini yerine getirmiş oluyorlar. Evet. bir aldatmaca var. Evet, yani. Yaptıklarının hesabını vermeden, dışsallıklarından, karbon dışsallıklarından sorumlu olmadan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 Olumlu yorumlayarak BP şirketinin bu şey beklen kendisinden e, söz konusu olan beklentiye uyması kanunsuz ne? davranmasını istiyorlar şirketin. <gülüyor> evet kanunsuz ya. davranmasını istiyorlar çünkü süreç bütün süreç kanunsuzmuş öyle görülüyor. Hani bu evet. mutlaka yargı sürecine yargıya konu olacak daha açık bir şekilde çıkacak ve çıkacaktır ortaya. Fakat e, şimdiye kadar söylenenler bile böyle olduğunu gösteriyor.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 Felaket ortaya çıktıktan sonra kenara çekilip şirketten zararı karşıla, yarattığın kirliliği temizle, bunun temizlemenin bedelini öde diye taleplerde bulunuyor. Ee, hani bir sermayeden bir otonom olamayan, bütün bir süreç boyunca onun çıkarlarına hizmet eden bir devletin işte sorun ortaya çıktıktan sonra kenara çekilip kendisini temize çekmesi gibi bir şey söz konusu olamaz herhalde. Bütün bu şey sürecinin deregülasyon sürecinin 80'lerden bu yana devam eden e, şeyi getirdiği, Amerika'ya getirdiği, düzenleme açısından getirdiği yer bu ama bunun bedelini yeryüzü ödüyor, insanlık ödüyor. E, bu Amerikan yaşam biçimi olarak tarif edilen hani bu şunda petrol bağımlısı e, ülke diye kendisini tarif etmişti. Petrol bağımlılığının böyle bir düzenin yeryüzüne ödettiği şeylerden bir tanesi, bedellerden bir tanesi daha bu. Bunun herhalde bir şekilde açıklanması gerekecek. Onun gibi şeyde, küresel düzende bu Rio Artı 20 konferansında da artık yanıltmacılardan, yanılsamalardan arındırılmış bir gerçek yeşil ekonomi, belki organik ekonomi diyelim buna.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 Bu, bu da ancak işte Bolivya'da yapılan dünya gününün yıldönümüne de denk gelen e, halklar e, iklim zirvesinde e, ortaya çıkan bir metinde görüyoruz. Başka yerde değil. Başka bir yerde bulunmuyor maalesef. E, işte konferansın ikinci gündem maddesi yönetişim. Şimdi yönetişim kavramı da gene kötüye kullanılan e, şeylerden birisi olmaya başladı e, günümüzde sürdürülebilir kalkınmanın yönetişimi ya da çevre yönetişimi dendiği zaman da devlet şirket eee birlikteliği anlaşılıyor. Haklar toplumlar her zaman şeyin dışında kalıyor. Bu yönetme sürecinin dışında kalıyor. Şu ana kadar Rio'dan bu yana maalesef şey olamadı, aşılamadı. Bu hep yönetişim kavramı ekseninde söylem üretilmekle birlikte belgeler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 uluslararası kurum, bu amaçla oluşturulmuş olan kurum, Genel Rio Zirvesi'nin sonuçlarından bir tanesiydi GIF. GIF, Global Environment Fund. Fund öyle. Facility. Öyle mi? Ee, Fund diye şey yapıyoruz. Evet. Söylüyoruz onu. Ee, şimdi çok aslında cüzi bir şey var, bütçesi var bu GEF'yle. Kendisinden çok büyük işlevler bekleniyor. Rio Konferansı'nda da öyleydi. Sürdürülebilirliğin finansmanı aslında GEF aracılığıyla aktarılacak fonlarla sağlanacak Ge bir imaj çıkmıştı ortaya. Fakat bu geçen süre içerisinde yaklaşık 20 yıl boyunca GEF'in aslında bunun gereken miktarın çok küçük bir kısmını karşılayabilecek bir şey haline geldi, mali enstrüman haline geldiği görüldü maalesef.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 Ee, Öyle mi? Kim seviniyor <gülüyor> buna? GF kendisi olmak üzere tabii ki hani GF'e kaynak aktaran ülkelerde galiba kendileriyle gurur duyuyorlar. Evet. Ne, Anladıkları... ne, neye seviniyoruz peki? Bir ee, de onu açıklar e, mısınız? E, geçen e, yenileme dönemine göre yani dördüncü yenileme dönemine göre bu sefer GEF e aktarılan kaynaklarda yüzde elli bir artış.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 fakat daha önemli bir şey var rolü olabilecek yaşi bundan sonra şimdi özellikle Kopenak mutabakatına baktığımızda bir kısa vadede bir de orta vadede vade edilen kaynaklar var.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 ...transferde bulunacaklar. Evet, bu da bağımlılığı artırıyor. Bunun örneklerini şeyde gördük, Kopenhag'da gördük. İşte İngiltere, başta olmak üzere bazı zengin ülkeler... ...küçük devletleri, iklim konusunda kırılgan, zayıf devletleri... ...kendi söylemlerin arkasını tutmak için... ...konferans öncesinde çok büyük miktarlarda yardımlar bulundu. iklim yardımlarında bulundular. Uzun vadede böyle bir şey oluyor. Siz müzakere sürecinin tarafsızlığını engelleyen... Oradan kaldıran sonuçlar doğurabiliyor bu ikili kaynak transferleri ikili anlaşmalarla yapılan yani sevinilecek bir şey yok bu yok, evet, evet, da geldi bir geldi. aldatmaca tabi <gülüyor> i̇şte Türkiye'de şeyin içinde Türkiye'nin durumundan bahsedeyim kısaca isterseniz GF'in hem donörü Türkiye hem de yararlanıcısı bir OECD ülkesi olduğu için uzun süredir e şey aktarıyor, kaynak aktarıyor yardımda bulunuyor GF'in yenilemelerine belli bir miktarda kendisi kendi uyguladığı projeler için destek alıyor geften yani proje geften proje alabilmek önemli bir şey çünkü bir belli proje bir geliştirme kapasitesine sahip olması lazım ülkelerin yani gef kaynağı kullanabilecek hale gelmesi için hani bu anlamda sevindirici bir tarafı var ama şeye baktığımızda kullanılan fonların çevresel yararına baktığımızda ayrı bir değerlendirme gerekiyor herhalde bunun için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 Güleşil yıl olması dolayısıyla değil aynı zamanda taraflar konferansı var Ekim ayında Aa, sonbaharda Japonya'da Nagoya kentinde o konferans da kritik bir önem taşıyor yani geçen sene iklim için Kopenhag konferansı neyse bu sene Nagoya'da yapılacak olan a, taraflar konferansı iklim biyolojik çeşitlilik rejimi açısından a, aynı önemini taşıyor a, yapılacak anlaşmalar açısından a, yenilemeler açısından. Ee, bu bağlamda hem bu 2010 e, hedefinin e, izlenmesi, sonuçlarının görülmesi hem de 2010 sonrasında dönük yeni hedefin belirlenebilmesi amacıyla işte sözleşmeye bağlamında belirli aralıklarla düzenlen, e, yenilenen bir e, çalışma rapor söz konusuydu. Geçen hafta bu rapor yayınlandı. E, küresel e, biyolojik çeşitliliğin durumu Raporu, Türkçe böyle çevirebiliriz herhalde. Üçüncü e, durum raporu bu. Şimdiye kadar sözleşme yapıldığından bu yana. Bu çok ciddi bir hani kaygı uyandırıcı e, bir durum sergiliyor. E, dünyada biyolojik çeşitliliğin e, içinde bulunduğu koşullarla ilgili olarak bu rapor gerçekten e, hani endişenin de ötesinde daha fazla kaygı duymak gerekiyor artık şeyle ilgili olarak yağ içindeki tür çeşitliliği, genetik e, çeşitlilik ve bunların insanlara sağlamış olduğu e, işlevlerle Evet, bu işlevlerle. da bu da pek kavrandığını gösteren bir belirti yok insanlık tarafından ya da yönetenler tarafından bunun. Çünkü yani biyolojik çeşitliliğin ortadan kalkması yüzyılın e, ortasına kadar mesela %25 oranında türlerin ortadan kalkması ne olacak işte örbürtü böcek balık kuş filan diye bakılacak bir şey değil çünkü bütünüyle hepsi tek bir dengenin ve kompleks muazzam kozmik kom, kom, karmaşıklıkta bir sistemde bütün sistemin yaralanması hatta çöküşe gitmesine yol açabilecek bir şey çünkü hepsinin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 Ama aynı zamanda da hani biyolojik çeşitlilik konusunu ele almadan şey yapabileceğinizi zaten kimse bunu düşünmesin. Açlık sorunu, yoksulluk sorunu, ekonomik büyüme, iklim değişikliği aklımızda gelen ötek, geniş bir alan tanımlıyor o rapor. Hani bu sorunları biyolojik çeşitlilik sorununu ele almadan, hani onun için de çaba harcamadan bunların üstesinden gelebileceğimiz gibi bir şey var, yargı var. Bu gerçekçi bir şey değil. Bu şeyden de.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 2010 hedefiydi. Ama hiçbir hedefi tutturamadıklarını da açıkça. Hiçbirisini tutturamıyorlar. 11 tane şey var. Alt hedefi var. Bu küresel şemsiye kapsayıcı hedefin. hani Bu ölçülebilir değil çünkü. Niteliksel bir hedef. 2010 hedefi.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 koruma alanlarının e, kapsadığı alanların genişletilmesiyle ilgili, yerel bilginin, ilk, e, biyolojik çeşitlilik hakkındaki, onun kullanımı hakkındaki yerel bilginin korunması ve karşılığın ödenmesiyle ilgili hedefler. Daha uzatabiliriz bu isteği fakat hiçbirisi karşılanabilmiş durumda değil. Bir de buna eşlik eden e, trendler, eğilimler tablosu hazırlanmış durumda raporda. Ve yani bu trendlerin de büyük bir kısmı aşağıya doğru, yani gün geçtikçe iyileşme yerine kötüleşme oluyor şeylerde. Evet, biyolojik çeşitli Kötü yılında dergiler. böyle bir tablo çok tabii iç açıcı değil. Bunu siz de yollarsanız açık radyo sitesine İngilizce orijinalini koyarız. Evet, geniş kitlelerde de paylaşmakta yarar var. Gerçekten çok öğretici. Dünyayla nasıl bir deneye girdiğimizin aslında...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 Sivil Toplum süreci var, 2010 hani Ekime kadar devam edecek bu konferansı kadar. Orada kendileri için kullandıkları bir kavram çok dikkat çekici geldi bana. İmino aktivizm çağrısında bulunuyorlar. İmino aktivizmi? Ben bağışıklık alıcı aktivizm. Evet.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 Herhalde böyle evet, bir hattimizde evet. gerçekten hem Türkiye'de hem dünyada ihtiyacımız var. Hem de hemen, evet. Peki çok teşekkürler. İyi yayınlar, ya. hoşça kalın. Semra Cerit Mazlumla, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik.